Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz, Gereklik Kipi'nin Hikayesi. Gereklik Kipi'nin Hikayesi, malı meli eklerinin üzerine, imek fiili, ...ve görülen geniş zaman eklerinin gelmesiyle oluşur. Örneğin... ...seninle bu konuyu akşam konuşmalıydım. Akşam yemeği için ne istediğini sormalıydı. Bu iş için daha çok zaman ayırmalıydık. Onu burada gördüğünüzü herkese söylemeliydiniz. Şimdi yapacağımız konuşmayı... Gereklik kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Keşke Merhaba Ebru. Derslerin nasıl? İyi sayılır. Seninki nasıl? İyi. Bu yıl okulu bitiriyorum. Normalde ben de bitirmeliydim ama çok zor görünüyor. Neden zor? Derslerimden birkaç tanesi iyi değil. Neyi yanlış yaptım ya da zamanında ne yapmalıydım bilmiyorum. Neyi eksik yaptığını düşünüyorsun? Daha çok çalışmalıydım. Önemsiz işlere çok fazla kafa yormamalıydım. Doğru ama bazen işler bizim istediğimiz gibi olmuyor. Sonra da böyle olmamalıydı diyoruz. Yok ben katılmıyorum. Her insanın bir programı olmalı ve ona uyum sağlamalı. Yani... Sen de program yapmalı ve ona uymalıydın öyle mi? Evet. Sence ne yapabilirim? Öncelikle bir program hazırlamalıydım, daha düzenli olmalıydım, daha çok çalışmalıydım, her şeyi titizlikle yerine getirmeliydim demek yerine hala vaktin olduğunu hatırlamalısın. Tamam tamam. Çok çalışmalıydım demek yerine daha çok çalışayım öyle mi? Evet. Tam söylediğin gibi hayatın için gerekli gördüğün şeyleri erteleme. Sanırım bir şeyleri sonradan fark edip yapmalıydım, etmeliydim diye yakınmak benim bir kişilik özelliğimi olmuş. Neden böyle düşünüyorsun? Üniversiteyi kazandığımda çok fazla üzülmüştüm, o yüzden. Nasıl yani? Üniversiteyi kazandın ve üzüldün öyle mi? Şaka mı yapıyorsun? Sürekli, aileme daha çok çaba harcamalıydım, yüzünüzü kara çıkarmamalıydım deyip duruyordum. Aynı şey benim de başıma geldi. Ben de daha çok soru çözmeliydim kitap okumalıydım diye çok yakındım ama daha sonra bölümümü sevdim ve ileride keşke dememek için çalışmaya başladım. Sahi, sen Türkçe öğretmeni olmak istememiştin, değil mi? Evet. Hedefim hukuktu ama olmadı. Benim hedefim de gazetecilikti. Yok yok, bence iyi olmuş senin öğretmen olman. Neden iyi olmuş bakalım? Şu haberi şöyle yazmalıydım, o haberi geç kalmamalıydım, bu Ameri patron bana vermeliydi diye düşünüp dururdun. Sonu hali ne olurdu? Şakanın sırası mı Ahmet? Hem sana ne demeli bakalım? Ne demeli? Sen avukat olsaydın insanlar hatalarından ders almalı diye kaç kişiye ceza verdirmeye çalışırdın? Bak bunu doğru söyledin. Sana dediğim gibi yapmalıydım, etmeliydim dememesi için bir kere de olsa senin gibi cezasını görmesini isterdim. Bak işte dediğime geldin. Ne yaparsın? İnsan değişemiyor. Neyse biraz daha burada oturursak. ''Ahmet'le bu kadar oturmamalıydım, bu kadar çene çalmamalıydım, onun yerine sunuma hazırlanmalıydım.'' diye söyleneceğim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki gereklik kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Normalde ben de bitirmeliydim ama çok zor görünüyor. Neyi yanlış yaptım ya da zamanında ne yapmalıydım bilmiyorum. Daha çok çalışmalıydım. Önemsiz işlere çok fazla kafa yormamalıydım. Yani sen de program yapmalı ve ona uymalıydın öyle mi? Öncelikle bir program hazırlamalıydım. Daha düzenli olmalıydım. Her şeyi titizlikle yerine getirmeliydim. Sanırım bir şeyleri sonradan fark edip yapmalıydım, etmeliydim diye yakınmak... Benim bir kişilik özelliğim olmuş. Sürekli aileme daha çok çaba harcamalıydım. Yüzünüzü kara çıkarmamalıydım. Ben de daha çok soru çözmeliydim, kitap okumalıydım. Şu haberi şöyle yazmalıydım, o habere geç kalmamalıydım. Bu haberi patron bana vermeliydi diye düşünüp dururdun. Sana dediğim gibi yapmalıydım. Ahmet de bu kadar oturmamalıydım. Bu kadar çene çalmamalıydım. Onun yerine sunuma hazırlanmalıydım. Şimdi okuyacağımız metni, gereklik kipinin hikayesinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Söz vermemeliydim. O gün erkenden kalkmalıydım. Anneme söz verdiğim gibi evi düzenlemeli ve yemekleri yapmalıydım. Aslında bu sözü anneme vermeli miydim bilmiyorum çünkü bütün bunları yapmak benim için zor olacaktı. Ama madem ki söz verdim en azından denemeliydim. Her şey iyi güzel de ama şu yemek işi olmamalıydı dedim kendi kendime. Her şeyi becerebilsem bile bu benim için çok zordu. İki üç saatlik bir uğraştan sonra benim için mükemmel, misafirler için eziyet olan yemekleri hazırlamıştım. Yemek hazırlarken her şey birbirine karışmıştı. Ama sonuç iyi diye umut ediyordum. Yemekler de bittiğine göre artık masayı hazırlamalıydım. Yemekleri masaya götürdüm ve annemin misafirleriyle birlikte gelmesini bekledim. Daha sonra sadece misafirlerin geldiğini, ve annemin onlar gittikten sonra bana söylediklerini hatırlıyorum. Çünkü her şey çok kötü olmuştu. Ben her şeyi birbirine karıştırmıştım ve çareyi odama saklanmakta bulmuştum. Misafirler gittikten sonra yanıma gelen annem bana neleri nasıl yapmalıydım diye anlatmaya başladı. Aslında en başta anlatmalıydı ama artık olan olmuştu. Ona göre... İlk önce yemeklerin malzemelerini hazırlamalıydım. Çünkü evi sildikten sonra ayakkabılarla tekrar içeri girmiştim ve ortalığın temiz kalması için bu şekilde içeri girmemeliydim. Ayrıca yemekleri güzelce pişirmeliydim, yağına tuzuna bakmalıydım, pişmesine yakın suyunu kontrol etmeliydim. Bir de tüm bunları yaparken evin pencerelerini açmalıydım, yani evi havalandırmalıydım. Çünkü yemek kokusu misafir geleceği zaman evin içinde kalmamalıydı anneme göre. Halbuki ben temizliği bitirip ev tozlanmasın diye her yeri sıkı sıkı kapatmıştım. Tabii yemek kokuları içeride kalmıştı. Yemekleri masaya yerleştirirken özen göstermeliydim. Salatayı tam ortaya koymalıydım, önceden tuzunu kontrol etmeliydim, patatesleri çok kızartmamalı ve masaya iki tabak halinde koymalıydım. Çorba dediğin sulu olurdu ve ben çorbayı o kadar katı pişirmemeliydim. Annem konuştukça anneme söz vermemeliydim ya da vermeden önce iyice düşünmeliydim diye geçiriyordum içimden. Tam o sırada annem bir daha söz vermeden önce ne yapman gerektiğini sormalısın. Ancak yapabileceğin bir şeyse söz vermelisin dedi. Ben de bu kadar kabahatin arkasına, sen de daha önce bunları bana söylemeliydin deme cesaretini bulamadığım için onun dediklerini kabullenip sustum. Bugünkü konumuz Gereklik Kipi'nin hikayesiydi. Programın başında da belirttiğimiz gibi Gereklik Kipi'nin hikayesi, malı mele eklerinin üzerine...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 Türkçe öğreniyorum.